Efendim hayırlı akşamlar. Başka şeyler konuşmak için yine huzurunuzdayız. Aslında bugün çok da başka bir şey konuşmayacağız. Bizi konuşacağız, bize dair olanı konuşacağız. Biz kendimizden bir başkasıyız diye mukabele edecek olursanız evet başka bir şey konuşacağız. İhsan fazla hocam bizimle birlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. İnsanı ve derdi konuşalım istiyoruz bu programda. İnsanın bir dolu tarifi yapılmış. Hangi birinden başlayıp bu programın süresine ekranda bu işi nasıl sıkıştıracaksın diye düşünen varsa şu perspektiften sadece ele almayı arz ediyoruz. Hatırlayalım ayeti celleyi. Biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına attık. Bir başka ayeti celleyinin perspektifinden bakalım. İnsanların ve cinlerin yaratılış sebebinin sadece kulluk olduğunun ihtar edilişini. Hatırlayın. En güzel surette yaratılan Aşağıların aşağısına atılan, kulluk etmek için yaratılan insan. Ve yek pare tezar endişe, şehzadinin ifade edişiyle. Bir damla kan, binlerce sayısız, gam, tasa, endişeden müteşekkil bir varlık. İnsan dert ettiği şey kadardır derler. E, o zaman en güzel surette yaratılıp aşağıların aşağısına atılan insan kulluk bağlamında neyi dert etmeli ki o en güzel surete yaklaşabilsin? Programın mevzuu kısaca budur. Hocam hoş geldiniz. Hoş Safaları bulduk. Yanınızda biraz haddi aştım belki ama... Estağfurullah. Estağfurullah. lütfen. Nereden başlayalım? En güzel surette yaratıldık. Yarat mu şekilde bu şekilde başlayalım. Bulduğumuz şekilde başlayalım. Yani illa buna sıfır noktası aramaya gerek yok. Evet. Şimdi... insan ya da benzeri kavramları tanımlarken... E İnsana aşan bir tanım yapmamız mümkün değil. Neticede insanlık dediğimiz hadisenin içerisinde bir tanım yapmak zorundayız. Mutlak niteliklerden sonra zaman ve mekandan bağımsız. Aşkın bir tanım yapmamız mümkün değil. E, kaldı ki bu soruyu biz tek başımıza çözecek de değiliz. Eğer yazılı insanlık tarihine dikkate alırsak 5000 yıllık tarihte hemen hemen bütün dinler, felsefi sistemler, Yazarlar, sanatkarlar bu konuyla uğraşıyorlar. İnsan nedir? <gülüyor> Bence tamamlanmamış bir süreç hakkında nihai yargı vermek mümkün değil. İnsanlık devam eden bir süreç. Kapalı bir uzay hakkında konuşmuyoruz. E, tamamlanmamış bir süreç. <gülüyor> Dolayısıyla tamamlanana kadar söyleyeceğimiz bütün cevaplar geçicidir. Bu için de geçerli birey olarak? Hani Yaşayan bir insan hakkında kanaat belirttiğiniz zaman on yıl sonra nereye geleceği de belli olmaz. Değil mi? Onun için ölümünü beklerler. Genelde bir insan hakkında nihai kararı vermek için bir sanatkarın, bir yazarın, bir düşünürün. Çünkü felsefi sistemini değiştirebilir, yaklaşımını değiştirebilir, kırılmalar yaşayabilir. O açıdan insan dediğimiz hadise e, önü açık, kapalı olmayan, tamamlanmamış bir hadise olduğu için burada vereceğimiz, yapacağımız konuşmalarda neticede belirli bir zaman ve mekanda yapılan konuşmalardır. Ancak şunu söyleyebiliriz. Niçin böyle bir program yapıyoruz biz? Şimdi eğer sunucunun canısı sıkılıyor. Yok hayır, hayır o anlamda söylemiyorum. Ee, Tabi sunucunun derdi olmasa böyle bir program olmaz şüphesiz bu programı organize eden, düzenleyen kişi olarak e, sorularınızla alakalı bir arayış içerisinde olduğunuz için böyle bir şey yapıyorsunuz. Yoksa burada bir eğlence programı da yaparlar. Vallahi arkadaşlar şöyle dediler hocam zaten halinizi davet ettiğimiz zaman. Abi iki haftadır çok yoruluyorsun. İhsan hocamı davet edersek sen keyif alarak yaparsın programı. Hocamı davet edelim de yorulma. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bakalım öyle mi olacak? Şimdi şunu demek istiyorum. Ee, biraz kendimizin dışına çıkıp düşündüğümüzde evrenin sınırları hakkında nihai bir bilgimiz yok. Çok büyük bir, hacimce çok büyük bir alandayız. Milyar ışık yılları ile ifade edilen, galaksilerin, yıldızların, sistemlerin bulunduğu, eksi sonsuza giden bir yapı var. İşte kuantum 6, 6, 6 değil mi? Artı sonsuza giden, buradaki sonsuz sınırsızlık anlamında kullanıyorum. Giden bir yapı var. Ve bu yapı içerisinde bir akvaryum gibi dünya denilen bir yerde bir varlık, bir var olan kalkıp Soru soruyor. Ben bunu dehşet verici buluyorum. Yani <gülüyor> dini bir inancımız olmasa bile eğer biz doğanın bir türevi olarak bu soruyu soruyorsak aslında evren kendi kendini sorguluyor demektir. Nasıl ki biz kendi içimize düşüp kendimiz hakkında bazı sorular soruyoruz ben kimim neyim? Aslında bizim üzerimizden evrenin bir türevi olarak bir üretim olarak insanda soru sorduğunda aslında evren soruyor. Uç, e, araç yapıp uzayın deneklerini atıyoruz. Aslında evren bunu yapıyor gibi siz, bir sonuca geliyoruz. Hani seren Cam'ı böyle de başlatıyorsunuz. Elestu birabbikum. <gülüyor> İnsanın ilk muhatap oluşu da bir soruyla. Siz, tabii. Yani soruyla başlıyor. Dini şeylerde, felsefi e, kabullerde de soruyla başlıyor e, bizim dini inancımız. Soruyla devam ediyor ve soruyla bitecek. Yani öldükten sonra da soru var ve bir de e, büyük dirilişte yine soru var. Belki insanın kendisi bir bizatihi soru ama bunu yaratan ya da bunu ortaya çıkartan ne? Orayı bence bulmak lazım. Mevcudu ya da mevcudatı incelediğimizde insanı değerlerinden farklı kılan nedir ki bu soruları soruyor? Bunun tek bir yanıtı var. Ufka bakıyoruz biz. Ufka bakan belirsizliği görür, belirsizliği gören soru sorar. Bu e, i̇bn Abbas'ın tefsirinde madem ayetle girdiniz ayetle devam edelim. İbn Abbas biliyorsun Hazreti Peygamber'in amcasının çocuğu olduğu için doğrudan e, ilmi Hazreti Peygamber'den alıyor. Kebet suresi 4. ayeti tefsir ederken, inna halakdan insan efî kebet oradaki kebet meşakkat olarak tercüme edilir günümüz meallerinde İbn Abbas onu dik durmak olarak tercüme ediyor, işte tefsir ediyor. İnsan dik duran bir canlıdır. İşte soru sorması da bununla alakalı. Çünkü dik duran adam Ufka bakar. Ufka bakan insan ise belirsizlikle muhatap olur ve bizim bütün arayışımız o belirsizliği belirliye döndürmektir. Çünkü belirsizlik bir korku yaratır, bir kaygı yaratır, bir endişe yaratır. Bu endişe çok basit bir endişe de olabilir, günlük yaşama ilişkin bir endişe de olabilir, çok metafizik, teolojik bir endişe de olabilir. Ama neticede anlamımıza ilişkin varoluşumuza ilişkin bazı sorular sorarız. İşte bunun kaynağı bununla alakalı. E, dik durmanın nedeni de taşıdığımız tırnak içerisindeki aygıtla alakalı şey. Akıl dediğimiz bir özelliğimiz, bir yetimiz var. Bunu taşıdığımız için e, bütün bunlar başımıza geliyor. Şimdi biraz önce girişte bir ayet okudunuz. Kullukla alakalı. Nedir kulluk? Şimdi kulluk nasıl tanımlanır? Bir var olan, ne üzerine yaratılmışsa, onu gerçekleştirmesi onun kulluğudur. Güneş güneşliğini yapar kuldur. Gezegen gezegeni, atom atomluğu yapar kuldur. İnsanın kulluğu ne işte? O, orayı iyi etmek lazım. Akıl, akletmek, bilmek, düşünmek, tefekkür etmek. Bunların toplamı kulluktur. Yani ibadet, formel ibadetler, İbn-i bunu çok güzel analiz eder. Formel ibadetler de bunu, ...beslemek, buna hazırlık yapmak içindir. Ve bunun sonu yoktur. Yani... ...bir son arıyorsak... ...sahile çıktık ve her şey bitti. Huzura erdik. Böyle bir düşüncemiz var ya, baştan söyleyeyim. Böyle bir sahil yok. Okyanustayız. Zaten bütün cevaplarımız... ...okyanusta yol almamızı mümkün kılacak... ...bir sal yapmak. Bütün derdimiz o. Yani bu çok basit bir... ...kütük olabilir, bir ağaç kütüğü. Çünkü... Suda uzun süre kalamayız. Ne kadar iyi yüzücü olursak olalım suda uzun süre kalamazsınız, yorulursunuz. Bir kendinize bir sert alan inşa etmeniz lazım. Bu bir kütük olabilir, bir sal olabilir. Büyük bir e, gelişmiş ayrıntılı, sofistike bir gemi olabilir. Bunu kuran insan ya da bunu kuran kültürler e, tarih dediğimiz hadisede başarılı e, insana ilişkin, insanın bu arayışına ilişkin cevap veren yapılar üretebiliyorlar. O zaman mesele şeye dayanıyor. Akıl ve bunun ürettikleri o minimal metafizik, asgari metafizik dediğimiz hadise nedir? Yani kısaca şu, <gülüyor> dik durduğumuz müddetçe, ufka baktığımız müddetçe sorulardan kurtulamayız. E bu bir arayıştır. Bir devam ediştir. Bir sürekliliktir. Belki de insan budur bizatihi. Peki iki soru hocam. Bir, e, sorumuzun muhtevası, derinliği, o soruya karşı ödediğimiz bedel bu mu bizi daha insan kılan şeydir yoksa sorumuza bulabildiğimiz cevapla mı insan olma kıvamına erişiriz? cevaplar bir tür bir tür sorudur zaten. Bir bitiş değildir. Bir her cevap yeni bir soru yaratır. Yani zaten bir soruya doğru cevap vermek aslında yeni bir soruyu ortaya koymak üretmektir. Bunu bize gösteriyor tarih. Yani insanlığın tecrübesini ya şunu diyeyim. E, biz bunları nereden deneyim diyoruz? Çünkü bir şeyin üzerine konuşmamız için bir şeyin olması lazım. Yani şey yoksa yani bilgi bir şeyin bilgisidir. Yorum bir şeyin yorumudur. Bizim bir tür konuları konuşacak birikimimiz nedir? İnsanın tarihsel tecrübesidir. Yani bizim tür olarak bir tecrübemiz var. Bu kendi mensup olduğumuz kültürün tecrübesi anlamında söylemiyorum. Yani yaptığımız araştırmalar bir kabilenin Amerika'da, Afrika'da, Avustralya'da bunlarla ilgili yazılan, çizilen bir sürü e, kitap. Bunlardan devşiriyoruz. Yani ins insan dediğimiz hadise e, nasıl bir hadisedir, ne tür sorularla uğraşmış. Buraya baktığımız zaman soru dediğimiz hadise e, cevapla yer değiştiren bir hadisedir. Yani soru burada, cevap burada değil. İç içe geçmiş, akan bir yapı. O zaman özür dilerim. Cevabı bıraktık bir kenara. Sorunun ne olduğu cevap ve ondaki geçici, derinleşiş mi? Yani cevap geçicidir. Insanlar? Soru kalıcıdır. Ee, aslında her insanın kendine has soruları var. Bunu biraz bu işlerle uğraşan insanlar bilir. Yani hep kendimizle hem hal olduğumuz zaman kafamızda üşüse üşüsen dertlendiğimiz cevap sorular var. Hem de İçinde doğup büyüdüğümüz kültürün, medeniyetinin bize dayattığı ve bizden cevap beklediği sorular var. Tabi dediğim gibi bunlar hep katmanlıdır. Ne konuşursak konuşalım, ne düşünürsek düşünelim, yalın kat, çizgisel alırsak büyük hayal kırıklığına uğrarız. Bunlar basamaklı hadiselerdir. Bir toplumdaki sizin geçimle ilişki sorularınız vardır, yaşamakla ilişki sorunlarınız vardır. Bakın diyelim ki Türkiye'deki bugün siyasi, sosyal hadiselerle alakalı sorularınız var. Bunlara bir entelektüel olarak, dertli bir insan olarak değil mi bunlara bir bakışınız var. Bir de daha üst günlük eşyayla alakalı olmayan doğrudan insan dediğimiz hadiseye ilişkin sorular var. Bu şekilde düşünmek lazım. Çünkü bazen bu tür konuları konuşurken sanki başka derdimiz yokmuş gibi ya da derdimizi çok hafife alıyormuşuz. Maddi olanı e, i̇çtimai olanı, iktisadi olanı, siyasi olanı atlıyormuşuz gibi bir e, tasavvur oluşuyor, bir resim çıkıyor ortaya. Bu doğru değil. Aslında çok Çünkü özür dilerim, e, özür dilerim e, şurayı söyleyerek ben size e, hem İmam Gazali'nin el, el iktisat ve itikatta, hem de Aşık Paşa'nın garipname'de muhakkak başka alimlerimizin de e, eserlerinde vardır ama ben o ikisinden okuduğum için söylüyorum eman olmadan iman olmaz diye bir tabirleri vardır. Yani bu imanı basit anlamıyla bir e, dini iman anlamında değil de, yani sizin maddi bir emanınız yok ise, belli bir güvenliğiniz yok ise, e, maddi ihtiyaçlarınızı, biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlarını giderememişseniz, zaten bu üst soruları sorma e, imkanınız da olmaz. Öncelik değişir çünkü. Yani ölüm tehdidi altındaysanız, Korku içerisindeysiniz, maddi anlamda bir korku içerisindeysiniz. Önce onu bertaraf etmekle meşgul olursunuz. Dolayısıyla burada bu tür metafizik üst soruları konuşurken biz bunları ihmal ediyor değiliz. Hı hı. Konuşmamız gereği ya da ele aldığımız konu gereği ona yoğunlaşıyoruz. Yoksa onlar baki. Onun için haf kelimesi basit anlamda biz günlük hayatımıza ilişkin bir korku olarak düşünülebileceği gibi... Üst metafizik, aklın korkusu. Aklın korkuları var. Nasıl? E, aklın nasıl korkuları var? Bir kere akıbet korkusu var. Hiç olma korkusu var. Hiç olamama korkusu var. E, hiç olamama mümkün değil. E, var olma korkusu var. E, buradaki hiçliği e, öldükten sonraki duruma ilişkin tasavvur korkusu var. E, benliğinin sürekliğini sağlama korkusu var. E, kastettiğim o aklın korkuları bunlar. Akıl da korkuyor. İbn Sina'nın e, öğrencisinin öğrencisinin öğrencisi yani İbn Sina Behmenyer Levkeri Savi. Ne oldu? 3. kuşak öğrencisi Ömer Sehlen Es-Savi. Sultan Sencer'in velidi etrafında bulunan önemli düşünürlerimizden biri. Onun çok ilginç bir cümlesi var. Tırnak içinde çok da çağdaş bir cümle. Korku insanın kendisiyle yönünü bulduğu en önemli hastetidir diyor. Buradaki kastettiği korku yemek, açlık korkusu ya da politik bir korku, ekonomik bir korku değil. Doğrudan aklın korkusu. Çünkü buradaki korku aslında ümidi de içeren bir korku. O beyn reca ve havf arasındaki salınımla alakalı bir şey. Çünkü aklın korkusu aynı zamanda aklın arayışıdır. Eğer e, akıldan azade, yani korkudan azade bir aklın zaten e, soracak sorusu kalmamış demektir bütün büyük sanatkarların ister ifade etsinler ister ifade etmesinler arayışları aslında bu aklına tahallük eden aklına ilişkin korkunun bir şekilde yanıtlanması, cevaplandırılması kanması. Yani edebi konuşacak olursak susuzluğumuz bakidir. İstediğimiz pınarı, istediğimiz kalitede mineralleri bol olsun sadece bir derece farkı yaratır. Hiçbir zaman susuzluğumuzu e, kandıracak. Bakın bu da çok güzel bir tabir değil mi? Kandırmak. Evet. Hiçbir cevap bizi kandırmıyor. Bu üç sorularda. Onun için yüzlerce insan binlerce insan bu soruları yeni baştan ele alıyorlar. Bunları kendi dönemlerindeki sosyoekonomik, politik, dini e, yapıp etmelerle, kurumlarla da e, bir araya getirerek çünkü neticede her e, cevap arayışı bir tekliftir. Yani bir düşünür o cevabı sadece kendisini tatmin etmek için üretmiyor. Aynı zamanda onu teklif ediyor. Ve bu teklif belirli bir kurumsallığa dönüşüyor. Belirli moral değerlen üretiyor. Ve toplumu kültürü taşıyor belli bir dönemde. Burayı da dikkate almak kaydıyla e, hiçbir zaman kanmıyoruz. E, belki de insanlık türünün nihayetine kadar e, bu sorular, bu programlar yapılacak. İleride kim ne tür program yapacaklar. Peki şunu sorayım hocam mesela. Bir susuzluğunu kandırmak isteyenler var. Bir de Hazreti Mevlana diyor ki önce sen suyu arıyorsun ama su da seni arıyor. Dudaklarını bir çatlat kurumuş hale gelsin su zaten seni bulur. Yani Salih Baba evvela derdi kazan sonra gel derman ara diyor. Özür dilerim. Şimdi, şimdi hı hı. insan dik duran varlık dediniz. Ufka bakıyor. Belirsizlik var. Buradan soru doğuyor. Hı hı. Şair diyor ki Elif kaddim dal eyledin. Şimdi demek ki böyle bir soru da var. Bu soru ne? O dert ne ve dert nasıl kazanılır? Şimdi e, e, hem İslam öncesi büyük mistik geleneklerde hem de İslam'daki tasavvufi i irfani geleneklerde e, Mevlana gibi isimler bizden biraz farklı düşünüyorlar. Bizden derken yani istidlali akılla iş yönen insanlardan biraz farklı düşünüyorlar. Holistiktir onların bakışı. Yani Mevlana kendisini bir ağaçtan ayırarak düşünmez. Ya da bir kara atmadan ya da gezegenden. E, ariflerin ya da sufilerin ya da mistiklerin düşüncesi holistike hol holon, evren demektir. Bütün bir evreni dikkate alarak. Onun için kendisini hiçbir şeyden ayrı koyarak at koymazlar, adı sevmezler onun için. Çünkü at koyduğunuzda mı ayrıştırırsınız. Hı hı. E, onun için zaten dilden pek haz etmezler. Anlatılmıyor Şiir, onlar için en son kaçıştır. Çünkü neticede düşünce, cevap ya da paylaşılmak ister. Ee, en azından sizinle hemahal olan, sizinle aynı yolda yüzyen insanlarla, yoldaşlarınızla paylaşmak istersiniz. Ee, ama büyük oranda bir yaşama işidir o. Ve yaşamak, ayrıştırmayı, sınır koymayı kaldıran bir şey değildir. Onun için Mevlana için bir e, ölü Köpek leşi de yaşayan bir insan da kendisi de gökyüzündeki bir cisim de üç aşağı beş yukarı aynı tırnak içinde hakikatin farklı ifadesi olduğu için o ifadenin kendisine değil bizatihi hakikatin kendisine yönelir. Bu biraz derin bir iş. Yani en azından dediğim gibi bu İslam'a has bir şey değil yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani elbette din ona bir renk veriyor. Ama Hint mistizminde ya da Orta Afrika mistizminde, Orta Afrika diyorum. Tabi orada da var ama Latin Amerika, ben biraz az çok okuduğum kültürlerden hareketle söylüyorum bunu. Aynı tecrübeyi yaşadıklarını görüyoruz ama bunlar çok nadir insanlar. Ve bunların tecrübeleri kamusal hayatı belirleyen, ilzam edici ya da nasıl söyleyeyim belirli bir hukuk üretici yaşama tarzları değil ya da cevaplar değil. Bu tecrübe mi bunu söyletiyor? Yani. Önce derdi kazan sonra derman ara. o. Şimdi orada dertle derman da aynı şey zaten. Yani o insanların e, idrakinde, bir idrak var mı onu da tartışabilir. Yani buradaki idrak, biz, biz idraki şuhuri diyoruz. İdraki istidlali değil de. Yani <gülüyor> genelde insan düşüncesi A'dan B'ye, B'den C'ye gider. Bunlarda alfabe yok. Yani ya da şöyle diyeyim, biz cümleyi başlarız değil mi? E, harfleri zihin hızlıca birleştirir. Kelimeyi elde ederiz. Kelime cümleyi, cümle öbür cümleyi ve paragrafı bitiririz. Bir bütün olarak görüyorlar. Bilmiyorum bu benzetme bir şey an ifade etti mi? Evet. Baktığı zaman tek bir cümle var orada. Hatta o tek cümle de tek yani. <gülüyor> Şu kelime bu kelime değil. Onun için onun derdiyle dermanı arasında bir kopukluk yok. Önce derdim var sonra dermanı buldum. Öyle bir arayışları yok. Mistik insanların... Büyük sufilerin böyle bir bakış açısı yok. Onun için zaten e, bizde, biz, anlamakta zorlandığımız zaten biraz da budur. Çünkü biz tasdif ederek, sınıflandırarak, bölerek, belirli bir hiyerarşi yaratarak düşünmek zorundayız. Çünkü gündelik hayat e, bir sınıflandırma işidir. Onun için e, i̇bn Sina'nın Sinan ifadesiyle taksim, bölümleme insan aklının önemli yeteneğidir ve biz her şeyi tasdif ediyoruz. Bakın şurada şu binada her şey tasrif edilmiştir. <gülüyor> Program yapılacağı yer bellidir, girilecek yer bellidir. Kapısı var buranın. Bir sufi için e, varlığın bir kapısı yok ki. Anlamıyor musun? Yani zaten orada, içinde, dışında. Bunlar bile e, nasıl söylerim <gülüyor> ancak günlük dilde ifade edecek şeyler. Onun için o tecrübeyi istidlali, aklın imkanların anladığımız zaman absürt, anlaşılmaz... Hatta bazen edebi ifadeler ortaya çıkıyor. Çünkü ifade... ...o yaşanılan durumu... ...karşı tarafa aktarma işidir. Halbuki ben kendimi her aktardığımda... ...kendimi eksiltirim. Kendine bir şeyler atarım. Öyle değil midir? Yani Hatta bırakın başkasına ifadeyi... ...aklınıza gelen bir düşünceyi, bir beyti... ...eğer şiir yazıyorsanız... ...kağıda geçirdiğiniz zaman... Ya böyle değildi ya bu daha güzel olması lazım dediğiniz çok olmuştur. Evet. Değil mi? E, ya, ya ifade ederken çünkü es, eksiltiyorsunuz. O sıradaki o kognitif yakalamayı e, kağıda dökerken onu eksiltiyor. O açıdan e, her irfani tecrübe, her tasvufi tecrübe ifade edildiğinde eksilir. Ben şeyden... E, çok özür dilerim. Ha. Buradan... Devam edelim mi? Bir araya gitmemiz gerektiğini hatırlatıyor tamam. arkadaşlar bana. Tabii tabii. Unutmayız değil mi? Yok hayır unutmayız. Unutursak önemli değil. <gülüyor> Unuttuğumuz unutulan aynı şeydir. Sıkıntı evet. yok. Evet. Kısa bir aradan sonra İhsan ol hocamla sohbet etmeye devam edeceğiz. Efendim İhsan Fazlaoğlu hocamla insan ve dert üzerine hasbihal ediyoruz. Hocam insan dik duran varlıktır dedi. Ayeti Celle'ye telmih ile ufka bakar durduğu için. Ufuk belirsizliktir. Buradan da soru doğar. İnsan soru sorar. Sorumuz bizi anlamlı kılıyor. Sorumuz kadar anlamlı mıyız? Bu sorular değişiyor. Kimisi için en büyük soru evini biraz daha güzel, arabasını bir model daha üst çocuğunu evlendirebilmek. Hasta olmadan falan yaşamak. Belki yazlık. Soru bu. Dert bu. Bir başkasında başka, diğerinde bir başka. Herkes o soruyu sorar mı? Hani sormak suretiyle daha insan olduğumuz, daha güzelleştiğimiz, yaratılış gayemizi yerine getirmeye yaklaştığımız soruyu herkesin sormadığı malum. Peki o soranlar seçildikleri için mi sorarlar? Yoksa öyle birisi olmak gayretle de ele geçecek bir şey midir? Niye biz o soruları soramıyoruz? Bunu soracağım hocama ama ilk bölümü takip edenler hatırlayacaklar. Reklama gitmek durumunda kalıp hocamın sözünü kesmiştik. Neydi hocam mevzu? E, tabii nasıl bir bağlantı kuracağız o ayrı bir konu da e, şeyle alakalıydı. Bazı noktalarda, bazı durumlarda konuşmak değil susmak daha iyi bir cevaptır. Böyle alakalıydı. Derslerde benim sorduğum bir meseledir bu. E, bir arkadaşı kaldırırım. Masanın kenarına getiririm. Masa hakkında hiçbir ...haber veren, yükleme yapan cümle kullanmadan konuş derim. Hı. Bu mümkün değil. Yapacağınız tek şey masanın yanında ölünceye kadar durmaktır. Çok güzel. Çünkü ifade etmeye başladığınız yükleme yapmaya başladığınız masadan uzaklaşırsınız. Çünkü bilmek, itelemektir biraz. Obje, itelemek. Jet kelimesi de oradan gelir zaten. Fırlatmak, e, mesafe koymak demek Konuştuğumuz nesneyi hemen inşa ederiz dışımızda. Bu içimizdeki bir nesne de olabilir. Fark etmez. Yani burada illa dışarıdan fiziksel anlamdaki bir dışarıyı kastetmiyorum. Üzerine konuşma yaptığımız her şeyi bene göre mesafeye koyup ötekileştiririz. Ve sonra onu yakalamaya çalışırız. Onun için e, konuşmadan, ifade etmeden, dile dökmeden, ötekileştirmeden yapılacak en iyi konuşma Sükut etmek, sessizce yol almaktır. Hı. Onun için büyük mistikler, mesela bu tavuculukta, Zen Budizm'de, bilmiyorum hiç filmlerde de bazen bunu görürsünüz. 7-8 saat karşılıklı otururlar, hiç konuşmazlar ama konuşurlar. Ve birbirlerini anlarlar. Bu sadece film icabı üretilen bir sahne değildir. Gerçekten bu böyledir. Kastettiğim oydu. Hı. Onun için bazen susmak en iyice Bunun şunda itibatı var mı hocam? Hani aşık susarsa Arif konuşursa helak olur. Gibi tabii aynı bun, bunun devamı uzantısı olarak. Arif'in tanıdığı bir şekilde tecessüm etmeyeceği için mecbur susuyor. Bir de oradaki konuşmak tabii. Şimdi bu şuna benzer. 100 voltluk bir elektrik teline 200 volt dayatırsanız yanar. Onun için değil mi toprak hattı kullanırsınız bilmem Bireli özellikleri vardı makineli. Şimdi bilmek de böyle bir şeydir. Ya da haberdar olmak, aşina olmak. E, aşina olmayan, haberdar olmayan birine o bilgiyi aktardığınızda ona zarar verirsiniz. Dolayısıyla kendize de zarar verirsiniz. O açıdan bazen sükut en iyi cevaptır. E, Bilen mi tasarım. daha çok susar, tanıyan mı hep susar? Tanıyan daha çok susar. Bilen çok konuşur. Farkı ne hocam bilmekle de tanımanın farkı? Bu da sizin kitaplarınızı okurken dert ettiğim yo, bu, hususlardan bu, biridir. Bu, yo, yo, bu. daha e, Mısır hikmetine kadar dayanan bir ifadedir. Tanımak, kendini tanımak, başkasını tanımak, işte Rabbini tanımak, bizde de men arafa kendini tanımak, kendini tanıyan Rabbini tanır şeklinde. Onu da hep kendini bilen Rabbini bilir diye tercüme ederler. Yani mecazen o da tanımak anlamına gelir. Şimdi bakın ben sizi Serdar'ı, Serdar, Serdar Tuncel'i biliyorum demek nereli olduğu, kilosu boyudur. Evet. Ama Serdar Tüncer'i tanıyor musun dediklerinde yani bir teşrik mesaimiz bak böyle bir ifade kullanıyor. teşrik mesaimiz biraz oldu ama çok da iyi tanımıyorum. Çünkü tanıdığınıza kefil olursunuz. böyle bildiğinize kefil olmaz. Ben onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Nüfuskarına baktım. Bilgisayardan tanı Çok iyi bir adam kefilim. Der mi kimse böyle? Ama çok iyi tanıyorum. 20 yıllık dostumdur. Kefilim dersiniz. İşte bu tanımak, hemal olmak, aynı zamanı ve mekanı, olgu ve olayları paylaşmak demek. Bunun ifadesi yok. Hani Hazreti Ömer'e nispet edilen bir insanı tanımak istiyorsanız onunla yola çıkınız, yemek yiyiniz, ticaret, alışveriş yapınızdaki şey budur. Bu bir ifade biçimi değildir. Bu o zaman ve mekanı paylaşmak, e, karşılıklı nasıl diyelim durumumuzdan, pozisyonumuzdan e, nedir hemhal olmakla alakalı bir şey. Peki yönü değiştirirsek, mesela Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını, fiilini bilmek, zatını bilmek. Esma sıfat fiilini tanımak, bir de zatını tanımak. Canım bakın zatını tanımak iddialı bir cümle olur. Ee... Ya gayreti diyeyim. Zatını tanıma gayreti, bilme ve tanıma. Buradan baktığımızda nasıl? Şimdi e... ya mesela hocam çok özür dilerim. somut Somutlayayım soruyu. Birisi var. Allah Teala'nın esması, fiilleri, sıfatları hakkında saatlerce konferans verebilecek kadar mevzuyu biliyor. Ama öbür tarafta da bir derviş amca var. Hı hı. Bütün bunlardan habersiz. Fakat elinde tesbih, evrat, ezkar kalbi tasfiye etmiş bir yerlere gelmiş, şurasında bir sızıyı taşıyor öbüründen daha fazla tabii tabii bu... Biri bu... tanıyor, diğeri biliyor. Şimdi elbette yalnız tabii o kişinin tanıması ferdidir, kendisiyle ilişkindir, paylaşamayacağı için topluma herhangi bir katkısı ve yorumluğu evet. olmaz. Ama bilenin her ne kadar kendisi onunla hemalleşmemişse bile bileni bir Kamusal alanın inşası için son derece gereklidir. Bu sadece... E, Birinin bütün... lafzı yok, öbürünün manası, manası yok. Manası yok. Şimdi yalnız e, bu sadece e, üst seviyeli sorularla alakalı değil. Bu dini konularla da alakalıdır. Bu bilimle de alakalıdır. Diyelim ki siz fiziği bilirsiniz ama fiziği lafız düzeyinde alakalıdır. E, ...bilirsiniz ya da Google düzeyinde bilirsiniz. Öyle bir artık entelektüel seviye var. Google seviyesinde, malumat seviyesinde bilirsiniz. Bir donu onu anlarsanız çoğaltırsınız. Zaten anlamadığınız şeyi çoğaltamazsınız. Tanımak anlamanın neresinde? Ee, anlamak bilgiyle alakalıdır büyük oranda. <gülüyor> Tanımanın da bir anlama sonucu vardır ama... ...dediğim gibi tanımak esas itibariyle ifade edilen bir şey değildir. Yani siz falancayı ne kadar tanıyorsunuz, bunu bana anlatın dediğinizde ne kadar anlatabilirsiniz... Bakın pratik günlük bir örnek üzerinden gidelim. Ne kadar anlatabilirsiniz? Eşinizi tanıyor musunuz biliyor musunuz? Çocuğunuzu tanıyor musunuz biliyor musunuz? Hadi çocuğunu bana anlat. Ya, anlatabiliyor muyum? Yani Bildiğin orada... kadarını anlatacaksın. Ha, neticede yine belli bir ifadeye dökeceksiniz. Kastettiğim o. Dedim ya bazen süküttür belki de tanımak. Peki özür dilerim. Hadi kendini bana anlat. Buradan da kendine dair bilgin mi var? Tanıman mı var? O ortaya çıkmaz mı? Kendinize ilişkin hem tanımanız hem bilmeniz var zaten kişinin kendini bilmesi bizim anladığımız anlamda istidlali bir bilgi değildir zaten. Şimdi biraz tekniğe gireriz o zaman. Bizim huzuri bilgi ile kesbi bilgi ayrımımız var. Kesbi bilgide biz dedim ya biraz önce nesnemizi karşımıza koyar sonra onun üzerine konuşuruz. Bu kesbi bilgidir. Zaten adı üzerine husuli bilgi tahsil ederiz onu. Ama kendimi karşıma koyup kendim üzerine konuşma. Ama huzuri bilgidir. Çünkü orada bilen, bilinen ve bilgi aynı şeydir. O başka bir bilgi türüdür. Ve tanımaya yakındır. Ama neticede en nihayetinde sizin kendinizle olan ilişkiniz basit anlamıyla bir bilgi de işi değildir. Kendine dışarıdan bir başkası gibi bakamadan kendini tanıma iddiası böyle bir şey mümkün mü? Ya da dışarıdan nasıl bakılır? Dışarıdan nasıl bakana soracaksınız. <gülüyor> Kendinizi... Bilgi konusu kılabilirsiniz tabii. Niye kılamayasınız? Oturu kendiniz üzerine bir istidlani tefekkür. Ben nasıl bir adamım? <gülüyor> Boyun pasum ne? Bunun üzerine konuşabilirsiniz ama bu karakterize olur yani. Cevaplar doğru gelir mi hocam? Böyle mi? Mesela bugün öz, bunu şunun için soruyorum. Şimdi bilgi basamaklıdır. Ee, ya, tanımak, bilgi, bunlar dualite yaratacak, dikotemi yaratacak şeyler değil. Bizim her şeyimiz bilgidir. Ee, i̇nsanın bilgisi olmayan hiçbir şey yoktur. Şuradaki makine... Alet edevat bilgidir. Hastaneye gittiğinizde orada bilgi olmayan bir şeyi gösterin bana. Bilgi de basamaklı bir şey. Kullandığımız her kavram basamaklıdır. Anladın mı? Ne, hangi tür bilgiden bahsediyoruz? Tanımakla necde bir bilgi olarak görülebilir. Üst seviyede bilgi de bir tanımak olarak görülebilir. Anladın mı? Yani e, insan orta ölçekte bilgisi açık ve seçiktir. Bu orta ölçekte biz yargılarımızı net ortaya koyabiliriz. Küçük ölçüye gittiğimizde, büyük ölçüye gittiğimizde belirsizlik, belirsizlikler başlar. Problem budur zaten. Bu o kadar önemlidir ki, geçen Science Dergisi'nde zannediyorum okudum. E, gezegenler ya da uzaydaki cisimler belli bir büyüklükten sonra görülmüyor. Onun için onları görmek için yeni bir mekanizma geliştirmeye çalışıyorlar. Bakın, büyüklük bile bazen sizi saklıyor, örtüyor. Anlatamıyor muyum? Ya, Yakınlık da bazen. Tabi. Tabii. Çok yakını evet mesafe olmadan optik kurallar ne kadar işler ona bakmak lazım. Dolayısıyla biz e, kamusal bilgiyi büyük oranda orta ölçekli dünyada, fraktal geometride de değil mi? benzer şeydir. Aşırı küçüldüğünüzde e, örüntüler tekrar etse bile e, bilginizin kesinliği e, azalmaya başlar. Şimdi ...modern bilimde bile çok aşağı indiğinizde yavaş yavaş tartışmalar başlıyor. Artık bilim mi yapıyorsunuz, metafizik mi yapıyorsunuz, e, teoloji mi yapıyorsunuz, biraz karışıyor. Büyük ölçekte de benzer şekilde bir duruma düşüyorsunuz. Ama orta ölçekte son derece net e, formüller, kurallar koyabiliyorsunuz. Bu sadece doğa için değil, insanın kendisi için de böyledir. Şimdi bakın, bizim biraz teknik edebilir miyiz? Giderim hocam, Nasıl buyurun. Meseli yapmamız lazım. Vardır. Bizim esas itibariyle iki temel ontik yapımız var üst üste çakışmış. Bir biz dediğimiz dışarısı, bir kendimiz dediğimiz içerisi, bir de bunları birleştiren ben. Anlamıyor muyum? Biz bir topluluk içinde doğuyoruz. Bu aile olabilir. Yani insan hangi toplu, topluluk içinde doğup büyümüşse orada benliğini oluşturuyor. Bu onun kişiliğidir. Sonra eğitim alıyorsunuz, bir toplumun içine çıkıyorsunuz, bizliğinizi kazanıyorsunuz. O da size kimliğinizi veriyor. Ama akil bali olunca, fizyolojik, anatomik özellikleriniz tanımlanınca, aklınız aktif olunca, potansiyel olan aktif hale gelince, kendinizi ne ben ne de biz, yani ne o topluluğun verdiği, ne de o toplumun verdiğinin dışında yepyeni bir entite oluşturuyorsunuz ki. Nefs dediğimiz, kendilik. Bir o, küçük o diyorum ben ona. Büyük o, Allah, küçük o. Ve bunları sorgulamaya başlıyorsunuz. Ailenizi, o topluluğu da sorguluyorsunuz, o toplumu da sorguluyorsunuz. Şimdi, ben burada aracı bir yerdedir. Kendiliğe gittikçe belirsizlik başlar. Bize gittikçe artar. Çünkü somutluk var orada. Onun da ayrıntılarında belirsizlik başlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi problemler de aslında biliyor musunuz bir benzetme yaparak söylüyorum. Şimdi ben dediğimiz hadise kendi ve bizle ilişki içine girdiğinde sahne ile mutfak arasında bir e, duvariti oluşur. Bu şizofineye kadar gider. Bu parçalı bilinç dediğimiz hadiseye kadar gider. E, burada çelişmezlik ilkesine göre iş yapmaya başlıyoruz. Halbuki biz biliyoruz ki mantıken çelişmezlik ilkesine göre düşünemeyiz biz. O zaman temel mantık özdeşlik ilkesi gider, şu gider, bu gider. Ama biz dikkat edin, hayatımız idame ettirmek için çelişmezlik ilkesiyle iş görüyoruz. Ne o ne o. Anlatılmıyor muyum? Şimdi bu işte bizim o ontik varlıkça katmanlı olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi aslında bizim başından beri bu programda konuştuğumuz sorular kendiliğe ait sorular. Bana ait sorular ve bize ay sorular farklı. Devleti nasıl kurtaracağız? Nasıl düzenli bir toplum yaratacağız? Ekonomimizi ne yapacağız? Bunlar soru mu? Soru. Ama bunlar bizim alanında sorulardır. E benle alakalı sorular yok mu? Eşimle, ailemle, çoluk çocuğumla en yakın, akraba dediğim yakın demek değil mi? En yakınlarımla olan e, kurduğum ilişki bazen sıkılıyorsunuz ama çocuğunuzu terbiye etmek için bazen katlanıyorsunuz falan. Bunlar da sorudur. Ama bizim baştan itibaren bahsettiğimiz sorunun ontik yeri kendiliğimizle alakalı sorular. Biz bunu soruyoruz. O kendi nedir? O küçük o... Yani kelimelerimizi mi değiştireceğiz, davranışlarımızı mı değiştireceğiz? Hedefimiz Ona neresi? ne kadar gelir Dünya yani. Dünya mı kendimiz mi? Tabii o kendiliği ne kadar dışarıya taşıyacaksınız? Taşıyamıyorsunuz ki. Taşıdığınız zaman meczup olursunuz, mecnun olursunuz. Ya bunlar bütün büyük tasavvufi geleneklerde ya da mistik geleneklerde tartışılmış konulardır. Bunların çok farklı cevapları var. Şimdi mutfak ve sahneyi bir benzetme olarak ele alırsak bazılarının hayata sırf sahnedir. Bazılarında sırf mutfak. Mutfaktır. İkisi de çok mutlu. Evet. Dörtte bakıyorsunuz ah bunların yerinde olsaydım diyorsunuz. Aynen öyle. Bazıları ise mutfakla sahne arasında şizofrenlik bir konumdadır. Kontrol edilemez anlamda. Bazıları ise bunu ee, üst bir iradeyle, ihtiyar dediğimiz bir e, güçle kontrol ederler. Ee, İslam yani şey, tasvuf yerinde mesela akli teklifi dediğimiz yani e, formel ibadetlerle muhatap olmayan yani mecnun anlamında e, şimdi sufiler vardır. Bunların sahnedeki davranışları. Adam çıplak geziyor mesela. Ama bu son derece akıllı bir adam. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı -hı. Buraya girmeyelim. Demek istediğim bizim e, o buladıma neden olan e, uyutmayan e, dert üreten sorularımız kendilik alanındaki sorular zat dediğimiz. Onun için e, esas özgür insanın mistik geleneklerde o kendilik bilincine eren tahkikü zat diyorlar ya buna ona eren. Çünkü e, o o tür insan yakaza halinde olan bir insandır. Yani. Biz içinde yaşayan, yani bir toplum içinde yaşayan tamam. ya da bir topluluk içinde yaşayan insan büyük oranda tırnak içinde uyku halindedir. Bu uyku kendisinden kaynaklanmaz. E, toplumuna yükledikleri vardır. Meşgul eder değil mi? Yani ben sabah kalkıyoruz akşam ne zaman bitti diyorsunuz. E, topluluk, aile, tabii bugün çekirdek aileden bahsediyoruz ama bu geçmişte daha büyük ölçekli topluluklardı. Kabileydi, aşiretti. E, onların ise yüklediği yükler var. ...bunlarla meşgul olursunuz. Ama zat aşamasında... ...kendinizle yalnız kaldığınız... ...kendinizle hemal olduğunuz ve dertleştiğinizde e, o ...artık dert üretir. E, özgürlük üretir. Özgür olmanın bedeli... ...sorudur zaten. Yani özgür olduğunuz an soru... ...o bizim konuştuğumuz soru ortaya çıkar. Ama özgür olmak için de soru... ...özgür olduğunuzda da soru. E, evet. O sorular olmadan da özgürlüğe yol gitme. Şimdi ben bunun için... E, ...şöyle... E, birkaç şey söylemiştim zamanında. Şimdi e, ergenlik döneminde e, çocukların en önemli problemlerinden biri nedir? Kendisiyle yalnız kalmamak. Gürültüye sığınırlar, gürültülü müzik dinlerler, arkadaşlarıyla olmak isterler, e, gürültülü eğlenceyi tercih ederler. Stadyuma giderler, şuna gider bunu. Niye? Kendisiyle yalnız kaldığında çünkü o yaşta e, varlık soruları, varoluş soruları hücum eder insana. Kendisiyle yalnız kaldığında insan zaten kendi içine dönecek. Niçin bir genç kendi içine dönmekten korkar? İçeride biri bulam birini bulamayacağı korkusundan. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü içeri girdiniz, dehlizlerde dolaşıyorsunuz, karanlık dehlizlerde. Hani boşuna gezdim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış diyor ya üstad. O dehlizlerde kaybolabilirsiniz biri yoksa. Hani onun için tasvufta deniyor ya, eğer içinize döndüğünüzde orada sizi bekleyen biri varsa veli olursunuz. Konuşacak biri, dertleşecek biri, hem biri. Yok ise deli olursunuz. Velikle delilik arasındaki ince keskin çizgi de budur. Onun için e, ergen bir insan, genç bir insan kendisiyle yalnız kalmaktan korkar. Bilmiyorum siz böyle tecrübe ettiniz ama, ettiniz mi iş ama... Mesela e, o uyku, yattığınızda uykuyla geçen bir 10-15 dakika süre olur hani... O sıradaki soruların saldırışı insana. Şimdi i̇nsan ondan hep korkar. Ben uçanım hatta şöyle diyorum. İnsan rahat uyuyabilmek için kendine sırtını dönmek zorundadır. Çoktur. Kendine sırtını dönmezse o kendi çünkü en sessiz zamanda insana gelir. Gece. Gürültü yok. Çalışmanızı bitirdiniz ve yatıcı, uyuyacaksınız. Uyumak bir tür tırnak içinde bir ölüm koridoruna girmek gibidir. O kendilik size saldırır. Eğer bunu tecrübe et, bu hak etmişsinizdir. Onun için bizler rahat uyuyabilmek için kendimize sırtımızı döneriz. Çünkü onun yükü çok ağır. Şimdi dolayısıyla kastettiğimiz ilk girişte söylediğimizi belki burada daha toparlamış olduk. Bizliğe ait sorularımız ciddi sorulardır. Çünkü bir topluluk, toplum içinde yaşıyoruz. Bir sınırlarımızı korumak zorundayız. Ekonomimizi Değil mi? okul eğitim sistemimiz... Çünkü burada var oluyoruz. Emanı... Emanı bizlik içinde sağlıyoruz. Bunlar çok önemli sorulardır. Bunlarla uğraşan insanlar var. Allah sahillerini meşgul eylesin. Zor işler. Evet. E, ben dediğimiz hadiste de yürütmek zorundayız. Ailelerimizi, değil mi? yakın çevremizi... Bu hem dini, hem ahlaki, hem milli bir davranış biçimidir. Ama benim işte dediği en ihmal ettiğimiz alan o kendimiz. Aslında özür dilerim bir reklama gidelim oradan sonra devam edeceğiz hocam. Hemen yine bir reklam maşallah yani. <gülüyor> Şu olmuyor mu aslında bu söylediğinizden hareketle ama bu sorunun cevabını reklamdan sonra alalım sizden. Aslında bir görev dağılımı var doğal bir görev dağılımı. Kimisi o bize dair sorular ve onların derdine düşmüş. Kimisi bene dair kimi de kendiliğe dair. Ama bu farzı kifaye gibidir yani. E, tam onu diyeceğim evet, evet, onu işte öyle değil, değil mi? onun üzerine konuşalım tabii. Evet. Birisi olmasa diğeri eksik kalacak. Tabii, tabii yani onun yaptığı iş diğerinkinden hafif bir iş değil. Evet. evet. Allah bize ve bene dair soru soranlardan razı olsun. Elbette. Evet. Yani o zaman sen e, düşün ki ölüm, e, yani şimdi Suriyeyi düşünün, Libya'yı düşünün. Ben az çok Arap ülkelerinde yaşadım, Filistinlilerle iki yıl yaşadım. Neyse buna isterseniz sonradan Sonra gelelim. Evet. Bu arada tabii bunu düşünürken belki bize dair sorulan soruların bir de bedelini ödeyenler var. Bugün Diyarbakır'da 8 şehidimiz vardı. Makamlara âli olsun, geride evet. kalanlarına sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralılar da çok, onlara da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyoruz. Kısa bir ara, ondan sonra devam edelim.